Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yettehillahu ve men yudlil illallah ve ve şajal umuri muhtesasatuha ve kulli muhtesetin bid'a ve kulli bid'atin zalale ve kulli Allah azze ve celle izni herse bugün imanın şartlarından çok önemli bir rükün, kaza ve kadere iman etme konusu üzerinde ders yapacağız. Bu konu Cibril hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından beyan edilmiştir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve hayrıyla, şerriyle kadere inanmandır buyurmuştu. Bukhari ve Müslüm'ün rivayet etmiş oldukları hadiste. Cibril hadisi bağlamında kendisine zahit, abid ve ilim talibi bir kimse olarak görülen el Cüheni'nin kaderi yoktur. Her şey bir anda olmaktadır dediği haber verilince i̇bn Ömer radıyallahu şu cevabı vermişti. Onlarla karşılaşırsanız benim onlardan beri olduğumu, uzak olduğumu söyleyin. Onlar da benden uzaktır. Allah'a yemin ederim ki onlardan herhangi biri Uhud dağı kadar altın infak etse kadere inanmadıkları sürece bu infak kabul edilmez. Yani bir kimse kadere iman etmediği sürece hiçbir ameli Geçerli kazanmaz çünkü imanın temel rükunlerinden birisini iptal etmiş olur. Bu haber kadere inanmayanların amellerinin batıl sayılacağı konusunda açık bir delildir. Yine sahabenin kader yoktur, her şey bir anda olmaktadır. Yani her şey daha önce Allah'ın ilmi ve yazması olmaksızın bir anda olup bitmektedir diyen kimseleri genel olarak tekfir ettiklerinin de bir delilidir. Açıkça kader yoktur diyen ya da Allah'ın olacakları önceden bildiğini kabul etmeyen kimseler ki bunlara kaderiye denilir, İslam dininin dışına çıkmış sayılırlar. Bu konuda sünnet alimler arasında ihtilaf bulunmamaktadır. Onlar ehli kabe sayılmazlar. Her ne kadar kitap ve sünnete kadere kitap ve sünnette kadere imanın gerekliliği konusundaki delillerin çoklu sebebiyle bu taife tarih içinde yok olmuşlarsa da Onların bu mesele hakkındaki batıl düşünceleri kaza ve kader mevzuunda ehl-i sünnete muhalif olan ehli bidat fırkalarına tesir etmiştir. Mesela günümüzde Mehmet Said Hatiboğlu Ankara İlahiyat'ta e, hadis kürsüsü hocalarındandı. Allah halim emekli olmuş olması lazım şu an o onun öğrencileri üzerinde bıraktığı ciddi bir tesir var. Hadis inkarcısı Mutezile birisi Kaderiye fırkasının görüşlerini tamamen benimsemiş, sahiplenmiş durumda. Mustafa İslamoğlu'na baktığımız zaman onda da yine hadis inkarcılığı, mutezilelik, şialık, ehl sünnet haricinde her pislikten bir parça var. Aynı şekilde Kaderi'de de inkar ediyor. Bunun gibi neticede Kaderiye adı altında mücerret bir fırka günümüze kadar devam etmese dahi Diğer sapık fırkaları bu kaderiye'nin ortaya atmış olduğu görüşleri etkilemiş. Mutezleler, hadis inkarcıları ve değişik e, bidat ehli fırkalarda bunların görüşlerine benzer görüşler yer etmiştir. Kadere iman etmenin mertebeleri konusunda kitap ve sünnetin delalet ettiği üzere dört mertebeye ayrılır kadere iman. Birinci mertebesi ki bunlar çok önemlidir kaderin bu dört mertebesi veya dört rüknü diyebileceğimiz bu dört esas ezberlenip iyi e, bilinmesi gereken meseleler. Birinci mertebe Allah'ın ilmine iman etmek. Yani varlık alemi hakkında Rabbimizin ezeli ve kadim ilmiye inanmak gerekir. Şeyhülislam İbn-i akide Akidetül Vastiye adlı eserinde kadere iman etmeyen derecelerini işlerken şöyle diyor. Birinci derece şudur. Rabbimiz ezelde mevsuf olduğu üzere kadim ilmiyle mahlukatın ileride neler yapacağını önceden bilmektedir. Her ne kadar bilinen bir ıslah olması bakımından, ezeli anlamında kadim kelimesini kullanmakta bir mahsur olmasa da, aslında en doğrusu evvel ve sabık ilmiyle demek gerekir. Rabbimiz mahlukat henüz yaratmadan evvel, onların daha sonra neler yapacaklarını ezelde mevsup olduğu kadim ilmiyle bilmekteydi. Nisa suresi 32. ayetinde, Allah her şeyi hakkıyla bilir buyrulmuştur. Rabbimiz bu ilmiyle ezelde ve ebette her daim var idi var olacak. Bu ayette geçen kâne yani idi, oldu, nakız fiili Rabbimizin ilminin eşyanın var oluşundan sonra ortaya çıkmış olmadığını göstermektedir. Yani her şeyi hakkıyla bilir, bilirdi. Yani bu geneli kapsayan bir ifade. Öncesinde de bilir. Onun ilmi eşyanın yaratılışından evvel var idi. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ee, yine En'am suresi 59. ayetinde şöyle buyurmuştur: Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları onun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yeraltı tabakalarının karanlıklar içindeki tek bir tane hasılı, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmaz. Buradaki e, yaş ve kuru her şeyin yazılı olduğu kitap e, levh-i mahfuz. Bu zaten biraz sonra gelecek olan kaderin ikinci mertebesi, ikinci rüknü e, kitabet yani yazı rüknünde açıklaması gelecek. Bu ayet girme, ilmin ve kitabetin yani Allah'ın olacakları, olacak şeyleri yazmasının mertebesini açıklamaktadır. Zira Rabbimiz bütün olacakları apaçık, mübin bir kitapta yazmıştır. Yere düşen tek bir tane ve yaprak dahi burada yazılıdır. Bu tane ve yaprağın yere düşene kadar kaç kere döneceği, sonunda nereye düşeceği bile malumdur. İnsanların ektiği, ekmediği her bir tohumdan Allah'ın haberi vardır. Bunların hangisi kuruyacak, hangisi yeşerecek bilinmektedir. Yaşayan, yaşamayan, camit ve benzeri her şey yazılmıştır. Rabbimiz bunların hepsinden haberdardır. Lokman suresi 34. ayetinde Görünmeyen gayb aleminin anahtarları onun yanındadır. Estağfurullah. Bu En'am suresi 59. ayetinde geçen Görünmeyen gayb aleminin anahtarları onun yanındadır ayetinde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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Cibril kendisine kıyametin zamanını sorduğu zaman kendisine sorulan, sorandan daha fazla bir şey bilmiyor demiştir. Ancak alametlerini söyleyebilirim. Cariyenin efendisini doğurması, deve çobanlarının bina yapmakta yarışması e, bunlar görüldüğü zaman kıyamet kopar buyuruyor. Kıyametin vakti Rabbimizden başkasını bilemeyeceği beş husus içerisindedir diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha sonra şu ayeti okumuştur kıyamet saatin ne zaman geleceğini ile Kıyamet e, Lokman suresinin 34. ayetini böylece okuyor. Bu beş şey kesinlikle Allah'a has olan gayb ilmidir. Bu ayette gösteriyor ki içinde kıyametin vakti de olan bu beş şey ne mukarreb Allah'a yakın melekler ne de mürsel yani insanlığa gönderilmiş peygamberler tarafından bilinmemektedir. Çünkü bizzat peygamberlerin efendisi Seyyidül Mürselin olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bilgisi olmadığını açıkça söylemiştir. Cibril Aleyhisselam'ın da kendisinden farklı olmadığını ifade etmiş, Allah'tan başkasının bilmediği beş husus içerisindedir demiştir. Her ne kadar kıyamet alametlerinin bir kısmına haber verilmiş olsa da yine de kıyametin zamanı sadece Allah Azze ve Celle tarafından bilinen kaybı konular arasındadır. Bu da gösteriyor ki hakkında haber verilmesi ya da bilinmesinin imkan dahiline girmesi bu beş şeyin sadece allah Teala tarafından bilinen kaybi bilgiler olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gaybî hususlar hakkında verdiği haberler bir kısmını kapsamakta tamamına şamil olmamaktadır. Kıyametin alametlerinden haber vermiştir. Ama şu gün şu zaman yani gün olarak tayin de var Cuma Günlerinden bir cuma diye ama şu tarihte diye bir tarih söz konusu değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu beş şeyi gayb aleminden çıkaracak kadar bilgiye sahip değildi. Sadece bazı ayrıntıları bildirmiştir. Onun haber vermedikleri ise gaybilik özelliğini devam ettirmektedir. Kıyamet alametleri hakkında söyledikleri bu türdendir. Kıyametin ne zaman kopacağı hala sadece Allah Teala tarafından bilinmektedir. Eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin bilgisini kendisine has kıldığı bir konunun ayrıntısı hakkında haber veriyorsa. Mesela Kur'an'da e, Luhman Suresi 34. ayetinde e, kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmurda o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır buyurulduğu halde. Falanca şahsın ölümünü. Ya da ölüm yerini söylüyorsa bunların Rabbimizin dilemesine bağlı olduğunu düşünürüz. Çünkü cin suresinin 28. ayetinde ancak seçtiği rasule bildirir diyor. Kaybını başka kimseye açmaz. Bu durum Bedir gazvesinde gerçekleşmiştir. Peygamber Aleyhisselatü bu gazveden önce işte burası falancanın ve filancanın yarın öleceği yerdir buyurmuştur. Bu Müslümin rivayet ettiği bir hadiste geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tahsilatıyla, vaktiyle bazı kimselerin ölüm haberini vermiştir. Onun söyledikleri de bazı ve esnasında gerçekleşmiştir. Fakat biz bunların Rabbimizin dilemesine bağlı olduğunu söyleriz. Bunun bir benzeri de Rabbimizin verdiği haber üzerine anasının rahminde bulunan cenin hakkında amelinin ne olacağı, ecelinin ne zaman geleceği, ne kadar rızık bulunacağı, Rızkının ne kadar olduğu, cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olacak konusunda meleğin yazdıklarıdır. Esasen bütün bunlar gelecekte ortaya çıkacak şeylerdir. Rahimlerde olanı o bilir ifadesi işte bunları kapsıyor. İşte bazıları çıkıyor diyor ki ayette böyle diyor ama bugün ultrason diye cihazlar çıktı. İşte çocuk erkek mi kız mı onu biliyor diyorlar. Şimdi... Birincisi e, belli bir dönemden sonra biliyorlar. İkincisi Allah Azze ve Celle'nin ilmine has kıldığı şeyleri yine bilmiyorlar. O çocuğun ameli ne olacak? O çocuk e, düşük olsa bile cennetlik mi, cehennemlik mi onu Allah bilir sadece. Eğer yaşasaydı ne amel edeceğini de Allah bilir. Bunu e, ezeli ilminde bilir. Bunların tamamı Rabbimizin meşiyetine dilemesine bağlıdır. Hadiste buna işaret ediyor. Rabbin dilediğine hükmeder. Melek de bunları yazar. Ee, Müslüman rivayeti yine bu. Yani anne karnında çocuğun ne gibi? işte ecelinin, rızkının, e, amelinin cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu yazılmasından bahsediyor hadis. Acaba o anda mı yazılıyor? O anda değil aslında. Onun kaderi... Çok öncesinden zaten yazılmış kalemler kurumuştur. Ceffel kalem. Kalemler kurumuştur. Ama meleğe o anda bildirilir. Yani o kimsenin e, şeyi, takdiratı, dünya hayatındaki e, neler yaşayacağı e, Allah'ın ilminden oraya aktarılır. Meleğe o, o anda bildirilir yani. Yoksa ezel ilminde Allah'ın e, levh-i mahfuzunda bunlar mevcuttur. Meleğin burada yazdıkları silinebilirdi. Ancak Rabbimiz silinmesini istemezse yazılanlar aynen olacaktır. O burada yazılanların silinmesini isterse hüküm yok olur. Bu sebeple Cibril Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Firavun hakkında şunu söyler. E, Tirmizi Ahmet bin Hanbel rivayet etmişler. Elbani hadisin sayı olduğunu söylemiş. Ey Muhammed sen beni denizin çamurundan alıp Allah'ın rahmeti ona ulaşı verir korkusuyla ağzını tıkarken görseydi. Yani Firavunu. O son anda... İşte tevbe ediyor ya ölümle karşılaştıktan sonra işte o tevbe etmesin diye ben denizin çamurundan alıp onun ağzına tıkıyordum. Belki rahmete ulaşır diye. Burada birincisi Cibril Aleyhisselam onun akıbetini bilmiyor. Fakat yaşantısı küfür üzere. Bu... Firavun iman ettim. İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım dediği zaman gerçekleşmiştir. Yunus suresi 90. ayetinde bildiriliyor böyle dedi. Bu da göstermektedir ki hiç kimse sonunun ne olacağını bilemez. Cebrail Firavun'un sonunu kendi bildiğinin aksine olmasından korkmuştur. Yani meleklerin bildiği bir kısımdan bahsetmiştik hani şu. Meleğe yazması emredilen kısım. Onun değişmesi mümkün. Ama Allah'ın ezeli ilmindeki değişmez. Hülasa, kul olsun, mukarreb melek olsun, mürsel nebi olsun, gaybi bilgileri tavsilatıyla hiç kimse bilemez. Ayrıntı hakkında bilinenler Rabbimizin meşetine bağlıdır ancak bütün tavsilatı sadece Allah bilir. Olması konusunda kesin karar bulunan şeylerin olacağından kuşku duyulmaz. Kur'an ve sünnette Allah'ın dilediği haber verilen şeyler mutlaka gerçekleşecektir. Bunların dışında kayıpta kalan başka şeyler de vardır. Ancak bazı şeyler var ki olacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Mesela Deccal, İsa bin Meryem'in nüzulü, Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı, Sura üfleniş, insanların yalınayak, çıplak, sünnetsiz diriltileceği böyledir. Bu konularda Rabbimiz dilerse bunlar değiştirir diyemeyiz. Bilakis bunlar hakkında karar verilmiş ve olacakları açıkça belirtilmiştir. Allah Teala meşiyetini ortaya koymuştur. O halde onun haber verdiğin aksine bir şey olması imkansızdır. Allah Teala bunları haber vermiş olmasına rağmen bunlar hala gaybi bilgiler arasındadır. Çünkü bunların ne zaman ortaya çıkacağını kesin olarak bilememekteyiz. Annesinin rahmindeki ceninin, ne kadar ömrü olacak konusunda meleğin yazdıkları gibi kesin tarihi belli olanlara gelince bunlar Rabbimizin dilemesine bağlıdır. Hülasa bu beş gaybî bilgi Allah Azze ve Celle'ye hastır. Bazı alimler gayb konusunda açıklamalar yapmıştır. Rabbimizin gayba muttali kıldığı bazı nebi ve rasulleri istisna tutmuşlardır. Fakat açık deliller burada istisna olmadığını göstermektedir. Yahut da istisna Allah'ın dilemesine bağlıdır. Yani... Önce de zikredildiği gibi Rabbimiz kaybı bilgilerin tamamını değil ama sadece bir kısmını bildirebilir. Şöyle buyurmuştur, Cin Suresi 26 ile 28. ayetleri arasında. O bütün gaybı bilir fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye, bir rasule bildirir. Bu durumda o elçin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Ta ki elçiler Rablerinin mesajlarını, o gözetleyicilerin kendilerine hakkıyla tebliğ ettiklerini kesin olarak bilsinler. Doğrusu Allah kullarının nezdinde ne var ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. Rabbimizin bazı peygamberlerine bir takım gayb bilgiler vermesi Allah Teala'nın gaybı kendisine has kılmış olmasıyla çelişmemektedir. Çünkü peygamberler bu beş gayb bilgi hakkında kesin, tam ve açık bilgi sunmamışlardır.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 onun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilesiniz. Rabbimizin ilmi külli cüz'i her şeyi kapsar. Yoksa felsefecilerin iddia ettiği gibi sadece külliyatı biliyor değildir. i̇bn Sina ve benzerleri Allah Azze ve Celle'nin ufak tefek bazı ayrıntıları bilmeyeceği gibi bir söz söylerek küfre düşmüşlerdir. Rabbimiz olmuşları, olacakları ve olmayanların olsaydı nasıl olacağını bilir. Kur'an'da bunun birçok özel örneği zikredilmiştir. Ee, mesela Allah Teala kâfirler hakkında şöyle buyurmaktadır: Enam Suresi 28-29. ayetlerinde: Hayır, öteden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıkları yüzlerine vuruldu da, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile, yine kenderiyle yasaklanan kötükleri yapmaya dönecek. Ve diyeceklerdi ki hayat sırf dünya hayatımızdan ibaret. Biz bir daha diriltilecek de değiliz. Onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Yani bu ayetlerde ne anlatılıyor? Bu kafirler, münafıklar ne diyecekler? Ya Rabbi biz dünyaya tekrar döndüre de e, güzel güzel ameller işleyelim. Allah Azze ve Celle burada e, olmayan şeylerin olsaydı nasıl olacağını da bilir dedik ya. Onu burada ifade ediyor bu ayetinde. Bilakis yalan söylüyorlar. Onlar tekrar yüz bin defa dünyaya döndürürse yine de diyecekleri neymiş? Şüphesiz dünya hayat dünya hayatından ibarettir. Rabbimiz kafirleri onların talebine ya da kıyamet günü ortaya koyacakları taleplerine binaen dünyaya gönderse, ki bu asla olmayacaktır, yine Allah'ın yasakladığı şeyleri yaparlar. Rabbimiz onların iman edecekleri şeklindeki vaadin hilaf-ı hakikat olduğunu bilmektedir. Her ne kadar bu talep gerçekleşmemişse de,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 Fakat bütün bunlar dünya hayatının geçici metaından ibarettir. Ahiret ise Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur. Rabbimiz kafirlerin evlerinin tavanlarını, merdivenlerini, kapılarını, yataklarını, süslerini gümüşten bile yapsa onların yine de küfrü tercih edeceklerini bilmektedir. Onlar küfrün birlik halindeki ümmetidir. Hud suresi 118 e,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 İsra suresi 74-75. ayetlerinde de ''Eğer sana sebat vermeseydik, neredeyse azıcık da olsa onlara meyledecektin. O takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.'' buyurmuştur. Rabbimiz, Rabbimizin olmamış şeylerin olsaydı nasıl olacağını bildiğine delalet eden daha pek çok ayetler vardır. Bunlardan biri de Hızır'ın öldürdüğü çocuk ile ilgili ayettir. Kehs Suresi 80-81. ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Oğlan çocuğuna gelince onun ebeveyni mümin insanlar idi. Bu çocuğun onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Onların Rabbinin kendilerine onun yerine daha temiz, daha hayırlı, merhametle ondan daha hisli bir çocuk ihsan etmesini diledik. Evet Rabbimizin o çocuğun büyüdüğünde küfre gireceğini, Ebeveyninin ona tabi olacağını, böylece çocuğun azgınlıkla ve küfürle onları ateşe sürükleyeceğini bilmiştir. allah Teala ebeveyni acımıştır. Aslında o çocuğa merhamet etmiş ve buluğa ermeden ölümüne hükmederek fıtrat üzere ölmesini sağlamıştır. Eğer büyüseydi küfre girecek ve ebeveynini yakacaktı. İbn Abbas radıyallahu anh'ın çocuğun kalbine kafir damgası vurulmuştu sözünün anlamı budur. Çocuk bu zamanda kafir değildi. Fakat büyüseydi kafir olacaktı. Halbuki öldüğü zaman Musa Aleyhisselam'ın da belirttiği üzere çocuk idi ve fıtrat üzereydi. Hızır Aleyhisselam bu hali üzere öldürülmesi hükmünün hikmetini anlayamadığı ve bunu sabırla beklemediği için ona karşı çıkmıştır. Rabbimiz olacakları da bilmektedir. Fakat Rabbimiz insanların fiilleri hakkındaki bu ilmi evvele ya da ilmi sabıka dayanarak insanları yargılamaz. O, insanların kendi tercihleriyle yapacakları fiillerini yargılayacaktır. Bu fiiller vaki olmadan önce onları yargılayacak da değildir. O, kafirlerin küfre düşeceklerini, müminlerle savaşacaklarını, peygamberleri öldüreceklerini bildiği halde onlar bunları yapmadan önce onları cezalandırmamıştır. Şöyle buyurmuştur İsra 15'te. ''Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur.'' Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Rabbimiz hiçbir kavmi tekzibe düşmeden, küfre girmeden ve zulmetmeden önce cezalandırmamıştır. Bunu şöyle bildirmiştir devam eden ayet Esra 16'da. Herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarını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 Fasık olacağını, fısık sahibi olacağını ve zulme gireceğini bilmesi insanlara bu ilmine göre hesaba çektiği anlamına gelmez. Yani falanca yaşasaydı zalim olacaktı denilerek ona önceden ceza verilmez. Vuku bulmamış şeyler sebebiyle hesap söz konusu değildir. Bu sebeple herhangi bir peygamberin daveti kendisine ulaşmamış kimsenin bu daveti ulaşsa dahi ne yapacaklarını bilmesine rağmen Allah Teala kıyamet gününde bu ilmine dayanarak onlara hesaba çekip azap etmez. Çocuklar da aynı şekildedir. Onların büyüdüklerinde neler yapacaklarını bilmesine rağmen, Rabbimiz bu ilmine dayanarak onları hesaba çekmez. Bizler Rabbimizin ezeli ilmini kabul etmekle birlikte bu ilme göre hesaba çektiğini düşünmüyoruz. Rabbimizin şu sözünü bu açıdan değerlendiririz. Muhammed Suresi 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak... Ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz. Bazıları Rabbimizin imtihanı olmadıkça ilminin teşekkül etmediğini zannetmektedir. Allah Teala kimin cihad edeceğini ve sabredeceğini bildiği halde buna dayanarak onları hesaba çekmeyecektir. Tefsirciler bilelim diye ifadesini onları hesaba çekmeye imkan verecek bir ilim şeklinde yorumlamışlardır. <gülüyor> Allah Azze ve Celle önceden daha sonra vuku bulacağını bildiği bir şeyin vuku bulduğunu da bilir. Böylece gaybi bilgi şehadet ilmine dönüşür. Olayların vukuundan önceki ilmullah gaybın bilinmesidir. Olayların vuku bulmasından sonraki ilmullah ise ilmi şehadettir. Yaratılmışların ilmi ise olayların vukuundan sonrasıyla sınırlıdır. Olayların oluşumundan önce ise ilim değil zan söz konusudur. Allah Teala'nın ilmi ise olaylardan önce de sonra da kesin bir ilimdir. Fakat hesap hangi ilme göre yapılacaktır? Hesap ancak fiillerin ortaya çıkmasından sonra yani şehadet ilmine göre yapılacaktır. Rabbimiz bir başka ayette Ali İmran 141. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Şayet siz yara aldıysanız karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz Allah'ın gerçek müminleri meydana çıkarması. Sizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kafirleri imha etmesi için zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. İbn Abbas radıyallahu anhuma buradaki ilim kelimesini ruyet yani görme olarak yorumlamıştır. İlm-i şehadetin anlamı da budur. Rabbimiz vuku bulacak şeyleri onlar olmadan önce bilmektedir. Şöyle buyurmuştur Muhammed 31'de. Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, cihad edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz. Rabbimiz, iman edenleri, sabredenleri ve mücahitleri bunlar vuku bulmadan evvel bilmektedir. Bununla birlikte hesap bunların vuku olmasına, gerçekleşmesine bağlıdır. İkinci mertebe. Yani birinci mertebe neydi? İlim. Kaderin dört rüknünün birincisi ilimdi. Buraya kadar anlatılanlar ilim konusuydu. İkinci mertebesi mukadderat, mukadderatın levh-i mahfuza ve ona tabi kitaplara yazıldığına iman etmektir. Kitabet. İkinci rüknü kitabettir. Yazıdır yani. Rabbimiz şöyle buyurmuştur hadit 22'de Gerek ülkenizde gerek kendi nefislerinizde Size ulaşan hiçbir şey yoktur ki bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmaz. Bu Allah'a göre elbette pek kolaydır. Onu yaratmamızdan önce ifadesindeki zamir, yeryüzüne, nefislere, musibete ve mahlukatın tamamına racı olabilir. Ayetin bağlamı bu son ihtimali. Yani mahlukatın tamamını desteklemektedir. Ve i̇bn Kesir'in tercihi de budur. Rabbimiz ezeli kaderin varlığını... Mukadderatın kitaba yazıldığını haber vermiştir. Yasin suresi 12. ayetinde Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasız her her bir şeyi apaçık bir kitapta sahip döken biziz. Az önce Enam suresi 59. ayetinde de her şeyin e, apaçık bir kitapta, kitabın mübinde, imamın mübinde e, yazıldığı Bildirmişti Allah Azze ve Celle. Onu okumuştuk. Buruş suresi 20, 20, 22. ayetleri arasında Ama ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın hükmünden kaçamazlar. Zira Allah ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatır. Hayır hayır. Kur'an onların iptal ettikleri gibi beşer sözü değildir. O levh-i mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır. Zuhru suresi 4. ayetinde O bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur buyuruluyor. Bütün bu ayetler ümmül kitabın, kitapların anasının varlığını göstermektedir. Rahat suresi 39. ayetinde Allah dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap onun yanındadır. Enam suresi 38. ayetinde de Hem yerde hareket eden hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan hiçbir kuş türü yoktur ki sizin gibi birer toplumu teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi Rablerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır. Bu ayette kastedilen kitap levh-i mahfuzdur. Mahfuzdur çünkü tebdil ve tağhirden korunmuştur. Sahip bir hadiste belirtildiğine göre Ubade bin Samit radıyallahu an oğluna şöyle demiştir. Oğulcuğum başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağını kaçırdıklarını da yakalamayacağını bilmedikçe sen imanın hakikatinin tadını asla bulamazsın. Zira ben Resulullah Aleyhisselatü şöyle söylediğini işittim. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve kıyamete kadar olacak şeylerin miktarlarını yaz dedi. Oğulcuğum, Resulullah'tan şunu da işittim. Kim bu inanç dışında olarak ölürse benden değildir. Yani kaderin bu mertebesi de yine imanın dahilinde olan bir şey. Alimlerin en sayık görüşüne göre... Bu rivayet Ebu Davut ve Tirmizi tarafından sahip birisi hatta rivayet ediliyor. Alimlerin en sahip görüşüne göre ilk yaratılan şey kalemdir. Bazıları ise ilk önce arşın, diğerleri de suyun yaratıldığını söyler. Mesela İbnül Cevzi ilk yaratılan şeyin arş olduğunu söyler. Burada zikri geçen kalemin keyfiyeti ise sadece Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Sahih-i Müslim'de Resulullah Aleyhisselatü şu hadis nakledilir. Allah Teala gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene evvel mahlukatın kaderini yazmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'a şöyle demiştir. Sana fayda vermek isteyen, Allah'ın yazdığından başka zarar vermek isteyen de Allah'ın yazdığından başka bir şey yapamaz. Sana fayda vermek isteyen Allah'ın yazından başka fayda veremez, zarar vermek isteyen de Allah'ın yazından başka bir şey yapamaz. Kalemler kaldırılmış, sayfeler kurumuştur. Bu Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel tarafından rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallahu leh ve aleyhine kaderin yazıldığından bahsediliyor bu hadiste. Kalemlerin kaldırılıp sayfaların kuruduğu belirtiliyor. Bir başka rivayetinde bu hadisin Allah'ın ilmi üzere kalem kurumuştur ifadesi geçer. Bu da Tirmizi ve Ahmet'in lafzı yine. Yani levh-i mahfuz üzere kurumuştur. Levh-i mahfuz değiştirilemez. Zira yazılı bulunan şey Allah'ın ilmidir ve Allah'ın ilmi değişmez. Meleklerin yazdıkları ise değişebilir. Levh-i mahfuzda ise Rabbimizin kıyamete kadar olacakları yazması söz konusudur. Hatta bir kimsenin kaderinde değişiklik olacağı da levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Tağhir yani değişme sadece levh-i mahfuzda söz konusu değildir. Kalemler orada kurumuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ey Ebu Hureyre karşılaşacakların konusunda kalem kurumuştur buyurmuştur. Bukhari ve Nesai rivayet ederler. Allah Azze ve Celle'de Rahat Suresi 39. ayetinde Allah dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap onun yanındadır. İşte bu da bu ana kitap levh-i mahfuzdur. İbn-i da iki kitap vardır. Birinde silip yeniden yazma olur, Allah'ın yanında ise ümül kitap vardır demiştir. O da aynı şeyi işaret ediyor. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a e, kuvvetli ihtimal bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan almıştır. Bunun amacı insanların haf ile reca, yani korku ile ümit arasında olmaktan vazgeçmemelerini sağlamaktır. Zira ona şöyle diyordu, sana fayda vermek isteyen Allah'ın yazdıklarından başka, Zarar vermek isteyen de Allah'ın yazdığından başka bir şey yapamaz. Kalemler kaldırılmış, sayfeler kurumuştur. Buna dayananlar kader belli olduğu için artık çalışmaya ve korkmaya ne gerek var diyebilirlerdi. Bunu bilen salih amelleri sebebiyle gurra kapılmaz ve bütün her şeyin Rabbinin takdiri olduğunu bilir. Rabbinin vermedikleri sebebiyle de üzülmez çünkü bütün bunlar onun hakkındaki takdiri ilahidir. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Hadid suresi 22-23'te gerek ülkenizde gerek kendi nefislerinizde size ulaşan hiçbir şey yoktur ki bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Bu Allah'a göre elbette pek kolaydır. Bu da elinizden çıkan şeylerden dolayı gam yememeniz, Allah'ın size nasip etmediği nimetlerle de şımarmamanız içindir. Nasip ettiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. Allah övünüp duran, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez. Ameller sebebiyle övünmek, kadere şahitlik etmemektir. Kul, kendisine verilen ve verilmeyenlerin Allah'ın takdiri olduğunu ve kulların kendilerine hiçbir şey vermeye kadir olmadıklarını, Allah'ın insanların nasıl amel ettiklerini sınadığını ve insanların birbirlerine karşı övünmemeleri gerektiğini bilmek durumundadır. Rızkının verileceğini bilen bir kul neden cimrilik eder ki? Allah'ın kendisini yaratmadan önce rızkını yazdığına inanmayanlar, Cimrilik ederler. Bu normaldir. Fakat buna inanan kişi Rabbimizin infak emrinde bildiği halde nasıl cimrilik eder? Cimrilik eden kullar ellerindeki mallara kendilerinin sahibi olduğunu zannederler. Halbuki kadere inansaydı ve kaderin göklerin ve yerin yaratılmasından elli bin sene evvel yazıldığını bilseydi hiçbir şeye malik olmadığını, hiçbir şeyin sahibi olmadığını her şeyin Rabbimiz tarafından verildiğinde bilirdi. O halde cimrilik neden? Rızkının yazıldığına inanan neden harama bulaşsın ki? Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İbn-i rivayet etmiştir bunu sahih bir isnatla. Ruhul Kudüs yani Cebrail Aleyhisselam hiçbir nefsin rızkını tamamlamadan ölmeyeceğini bana vahyetti. Allah'tan korkun ve ondan güzel talepte bulunun. Helali alın haramdan sakının. Ey insanlar Allah'tan korkun ve ondan güzel talepte bulunun. Yavaş gelse de herkes rızkını aldıktan sonra ölecektir.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 Allah'tan korkun ve ondan güzel talepte bulunun. Yavaş gelse de herkes rızkını aldıktan sonra ölecektir. Allah'tan korkun ve güzel talepte bulunun. Helali alın, haramdan sakının. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Rabbimizden talepte bulunmayı yasaklamıyor burada. Güzel talepte bulunun diyor. Halbuki insanlar haramı yemezsek nasıl yaşarız diye soruyorlar. Harama bulaşmazsan nasıl ticaret yaparsın diyorlar. Eğer Allah'tan korksalardı, ve rızka helal yoldan arasalardı, belki Rableri onlara bunu verecekti. Levh-i Mahfuz'a tabi başka takdir ve yazılar da vardır. <gülüyor> Birincisi, Allah'ın cennet ve cehennemlikleri ayırdığı takdir. Allah Teala, Adem'i yarattıktan sonra cennet ve cehennemlikleri ayırdı. İnsanlar kaderlerine göre yaşayacaklardır. Ahmet Bin Hanber'in rivayet ettiği hadiste bu bu şekilde belirtilmiştir. İyilerin iyilikleri, kötülerin kötülükleri Rabbimize ne fayda ne de zarar verir. Bütün mahlukat ona itaat etse bile mülküne katkı sağlamaz. Zira bunu takdir eden O'dur. Peygamber Aleyhisselatü elinde iki kitapla sabilerin yanına geldi ve şöyle buyurdu. Bu iki kitap nedir biliyor musunuz? Cevaben hayır ey Allah'ın Resulü bilmiyoruz dediler. Ancak bildirmenizi istiyoruz dediler. Bunun üzerine sağ elindekini göstererek... Bu Rabbül Alemin'den gelmiş bir kitaptır. İçerisinde cennet elinin isimleri mevcuttur. Hatta onların babalarının ve kabilelerinin isimleri de mevcuttur. Ve sonunda da icmal yapmıştır. Bunlara asla ne ilave yapılır ne de onlardan eksiltmeye yer verilir. Hiç değişmeden ebedi olarak sabit kalır buyurdu. Sonra sol elindekini göstererek bu da Rabbül Alemin'den bir kitaptır. Bunun içinde de ateş ehlinin isimleri. Onların atalarının isimleri ve kabilelerinin isimleri vardır. En sonunda en sonunda da icmallerini yapmıştır. Bunlara asla ne ziyade yapılır ne de eksiltmeye yer verilir buyurdular. Sahabeleri sordular. Öyleyse ey Allah'ın Resulü niye amel ediliyor? Resulullah Aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi. Siz amelinizle doğruyu ve istikameti arayın. İtidale koruyun. Zira cennetlik olan kimsenin ameli cennet elinin ameliyle sonlanır. Daha önce ne çeşit amel yapmış olursa olsun, keza cennetlik olanın ameli de cehennem ehlinin ameliyle sonlanır. Hangi çeşit ameli ile amel etmiş olursa olsun. Bunu Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel sahip bir isnatla rivayet ediyorlar. Nebi Aleyhissalatu vesselam amellere devam edilmesini emretmiş ve ezeli ilmin varlığının amelleri terk etmeyi gerektirmediğini açıklamıştır. Çünkü Rabbimiz kaderi esbabıyla, sebepleriyle birlikte yazmıştır. Tirmizi ve Ahmet'in rivayet ettikleri hadiste bunlar cennetliklerin amellerini yaparak cennete girerler, bunlar cennemliklerin amelini işleyerek cenneme girerler buyurmuştur. Bu sebepleri belirtmeksizin emretmek değildir. O halde esbaba, sebeplere tevessül etmek şarttır. Çünkü Allah Teala insana irade ve kudret vermiştir. Bu da kaderden çıkılacağı anlamına gelmez. Bu bu konu insanların uzun süredir, tartışa geldiği bir konudur. Halbuki bu hadis meseleyi açıklamaktadır. İnsanlar amellerini yaparlar, herkes ne için yaratılmışsa onun ameli ona kolaylaştırılmıştır. İnsanlar zorla bir amelle sevk edilmedikleri gibi bütün kudret kendilerine de verilmemiştir. İnsanları iradesi saymakta, bütün kudreti onlara vermekte yanlıştır. İnsanların irade ve kudretleri vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam amellere devam edin. Herkes ne için yaratılmış ise ona müesserdir buyuruyor. İnsanların cebrem bir amele sevk edildiklerini düşünmek de amellerinde Rabbimizin hiçbir hükmü olmadığına inanmak da hatadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amellere devam edilmesini istemiştir. Burada kaderin varlığında haber vermiştir. Dolayısıyla kaderin varlığına inanmak amelleri bırakmayı gerektirmemektedir. İnsanların kaderinin bilinmesi oraya amel etmezlerse de girebilecekleri anlamına gelmez. Fakat Rabbimiz isterse bazılarını amelsiz cennete sokabilir. Bu Rabbimizin dilediğine bahşettiği bir fazla bir lütfudur. Fakat cehennemlik amel işlememiş hiç kimseyi adaleti gereği cennete sokmayacaktır. Evet. İnşallah üçüncü mertebeye kadar gelelim. Bugün iki mertebesini, kaderin iki rüknünü bitirmiş olalım. Allah izin verir, haftaya diğer kalan iki rüknünü de işleriz. E, Levhi Mahfuz'un dışında lehvi Mahfuz'a tabi olan e, başka takdir ve yazıların ikinci çeşidi insan cenin halindeyken yazılanlar. Naslardan anlaşıldığına göre burada iki yazım yapılacaktır. İlki 40. gün, ikincisi 120. gün. Bu yorum Huzeyfe bin Usseyt'ten gelen rivayetlerin en doğru yorumudur. Hadis şöyledir. Mutfenin üzerinden 42 gece geçince Allah ona bir melek gönderir. Ona suretini verir, duymasını, görmesini, cildini, etini ve kemiğini yaratır. Sonra Ya Rabbi kadın mı erkek mi diye sorar. Rabbin dilediğini hükmeder ve melek yazar. Ya Rabbi eceli nedir diye sorar ve Rabbin dilediğini buyurur ve melek yazar. Ya Rabbi rızkı nedir der. Rabbin dilediğini hükmeder. Melek yazar. Bu müslüman Ahmet tarafından rivayet edilmiş. Bu hadiste erkeklikten ve dişilikten bahsedilmektedir. Bunlar 120. günün ifadesinin geçtiği diğer hadiste zikredilmemektedir. Erkeklik ve dişilik. Bugün tıp ilminde de erkeklik ve dişilik organlarının 7. haftada ortaya çıkmaya başladığı bilinmektedir. Yani 6. haftanın bitişi 42. gün ile bu organlar ortaya çıkıyor. 120. günde cenin artık tam olarak teşekkür etmiştir. Bu sebeple erkeklik dişilikten bahsetmemiştir. Yani anlaşıldığı kadarıyla ruhun üflendiği zaman farklı bir yazı vardır. Abdullah bin Mesud'dan geldiğine göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin yaratılışı annesinin karnında 40 gecede toplanır. Sonra bir o kadar zaman içinde alaka olur. Yine bir o kadar zaman içinde mudga olur. Sonra ona bir melek gönderilir ve rızkı, eceli, ameli ve cennetlik ya da cennemlik olduğu konularında kaderi yazılır. Ardından ruhu üflenir. Sizden biriniz veya bir adam cennetle kendi arasında bir karış mesafe kalacak kadar ehli cennet ameli yapar. Sonra geçmiş yazgı öne geçer ve cehennemliklerin amelini işler ve cehenneme girer. Sizden biriniz veya bir adam da cehennemliklerin amelini yapar, hatta kendisiyle cennet arasında bir karış mesafe kalır. Derken önceki yazgısı galip gelir, bir ehli cennet ameli işler ve cennete giriverir. Bu Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları bir hadis-i şerif. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, insan cenin halindeyken ruh üflendiği zaman Rabbimizin emriyle kaderin yazıldığından bahsetmiştir. Ona suretini verir, duymasını, görmesini, cildini, etini ve kemiğini yaratır. Burada zikri geçen organlar 7. haftadan itibaren oluşmaya başlar. Bunlar Rabbimizin meleğe verdiği şekillendirme yetkisiyle olur. Burada kaderinin yazımını da emreder. 120. güne geldiğimizde artık insan oluşumu tamamlanmış olur. Ona ruh üflenir. Burada dört şey yazılır. Eceli, rızkı, ameli cennetlik ya da cehennemlik oluş. Buna inanmak insanı ölüm korkusundan uzaklaştırır çünkü öleceği gün takdir edilmiştir. Rızık endişesi taşıyarak harama yönelmez çünkü rızkı da takdir edilmiştir. Kendi ameli sebebiyle kurra kapılmaz çünkü ameli cennetlik ya da cehennemlik oluşu kendisine verilecek nimetler, belalar hep yazılıdır. Sanmayın ki bunların hepsini sadece siz kendiniz yapıyorsunuz. Bu hadisin delalet ettiği en önemli şeylerden biri de Rabbimizin imtihanından emin olmamak. Rahmetinden ümit kesmemektir. haf verici arasında olmak gerekir. Salih amel işleyen hatimesinin kötü olmasından emin olmamalıdır. Kötü sona uğramaktan bir endişe içerisinde olmalıdır. Yine de insanların çoğu nasıl yaşarsa öyle olur. Ö öyle ölürler. Fakat salih amellerle bir ömür geçirip kötü hatimeyle ölenler de vardır. İnsanlar Rabbimizden umut kesmemeli, cennetlik ya da cehennemlik diye hüküm vermemeli, günahlara karşı gururak Günahkarlara karşı gurura kapılmamalıdır. Sonumuzun ne olacağını bilmiyoruz. Belki de Rabbimiz günahkar birine hidayet verecektir. Allah Teala Rabbimiz falancayı mağfiret etmez diyenlerin amelini boşa çıkaracaktır. İşte e, günahkarlara, bidat ehl karşı da e, bu hakikatten gafil olmadan muhatap olmamız gerekiyor. Bizlerden birisi tutup bir bidat ehlini onu e, işte sanki bir tuvalet fırçası konumuna koyup da böyle tepeden tepeden kendisi de sanki e, hidayeti mühürlenmiş birisiymiş gibi davranması son derece yanlış bir şey bu noktada. Allah Azze ve Celle dilerse ona hidayet verirseniz saptırır. Allah'a sınırız. Müslümin rivayet ettiği hadiste kim benim falancayı bağışlamayacağımı söyleyebilir? Kim bunu söyleyebilir? Onu affeder, diğerinin amelini yok edebilirim buyurmuştur. Kutsiyadis'te. Bunu söyleyen kişi, kendisinin salih amelleri yaptığını düşünüp gurura kapılmakta, başkalarını cennetlik ya da cehennemlik diye niteleme özgürlüğü olduğunu zannetmektedir. Allah'ın kimi affedip kimi affetmeyeceğini karar vermektedir. Halbuki Rabbimiz İsrailoğullarından günahkar birini köpeğe su verdi diye affetmiştir. Kimseye karşı gurura kapılmamak gerekir. Münker'i reddetmek ile Allah'ın kullarına karşı gurura kapılmayı ayırmak gerekir. İnsanların Allah'ın rahmetinden umut kesmelerine sebep olunmamalıdır. Rabbimiz herkese hidayet verebilir. Şöyle buyurmuştur Burç suresi 10. ayetinde. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onlara cennem azabı var, yangın azabı var. Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Şu yüceleye bir bakın, dostlarını öldürenleri tevbeye davet etmektedir. Sonra onlardan tevbe etmeden ölenler diyor Allah azze ve celle. Tevbe ederlerse bir şey yok. Müslümanlara eziyet edenlerin mutlaka cennetlik olduğu söylenemez. Tevbe etmeleri mümkündür. Tevbe ederlerse bağışlanırlar. Rabbimiz dilediğini yapar. İnsanları insanlar cennete götürecek amellerle yaşar ama hatimelerinden emin olamazlar. Aynı şekilde cennete götüren amelleri yapan da hatimesinden emin olamaz. Üçüncüsü Kadir Gecesi bir yıllık takdirin yazılması Kadir Gecesi'nde. Rabbimiz şöyle buyurmuştur Duhan Suresi 3-4. ayetlerinde. Biz onu kutlu bir gecede indirdik çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. O öyle bir gecedir ki ne hikmetli iş her hikmetli iş tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir. Kadir Gecesi bir yıllık takdir levhi mahfuzdan alınıp yazılır. Yani Allah Azze ve Celle e, bunların ilmine sonradan vakıf oluyor değildir. Ezeli yani evvel ilmiyle, sabık ilmiyle bunlardan haberdardır. Levhi Mahfuz'daki ilminden alınıp e, kulların takdirine yazılır. İşte bu gece kim hacca gidecek, kim ölecek, kim cihada kalacak bunlar yazılır. Dördüncüsü günlük takdir. Rahman subesi 29. ayetinde Göklerde olan, yerde olan herkes ihtiyaçları için O'na yalvarır. Bütün bunlar gerçekleştirmek için O her an yeni tecellilerle iş başındadır. Bukhari, estağfurullah, İbn-i rivayet ettiği bir Hazret'te de Allah'ın yaptığı işler günahları bağışlamak, sıkıntıyı gidermek, bir kavim yüceltirken diğerini alçaltmaktır buyurmuştur. Yani ve huve fi külli yevmi fişen, ve huve... E, Min fişen. Kulliye min fi şen ayetinde Rahman suresinin 29. ayetinde geçen o e, her an yeni iş başındadır ifadesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadis ile açıklıyor. Yani bu Allah'ın her gün yaptığı işler günahları başlamak, sıkıntıyı gidermek bir kavmi yüceltirken diğer bir kavmi alçaltmaktır. Adem Aleyhisselam'ın günahı ve yeryüzüne indirilmesi konusunda özel bir yazım da vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Adem ile Musa'nın ruhları Rableri nezdinde münakaşa ettiler ve Adem Musa'ya delil getirerek mağlup etti. Musa dedi ki sen Allah'ın eliyle yarattığı ve ruhundan üflediği ve melekleri senin için secde ettirdiği ve cennetine yerleştirdiği Ademsin. Sonra da sen işlediğin suç sebebiyle insanları yeryüzüne indirdin. Bunun üzerine Adem...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 Allah'ın beni yaratmasından 40 sene önce işleyeceğimi, yazdığı işi işlemem üzerine beni nasıl azarlarsın dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neticede Adem hüccet ile Musa'yı mağlub etti buyurdu. Buna göre Adem Adem Vesselam yaratılmadan 40 sene evvel yazgısı belliydi. Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir bunu. Adem Aleyhisselatü günahını kaderle açıklaması yadırganabilir. Bu Adem'in tevbe ettiği ve bu sebeple musibete dönüşen bir günahtır. Kader musibetler için kullanılabilir ama masiyetler için kullanılamaz. Yani musibetler için kullanılabilir kader ama masiyetlerine kader mazeret olarak bahane olarak gösterilemez. İnsanların tevbe etmedikleri günahlara karşı kader kullanılamaz. Günah işlendiği ve günahın temizlenmesi mümkün olduğu sürece kaderle hüccet getirilemez. Bunu yapmak kafirlerin işidir. Mesela iblis Rabbi ile mücadeleye kalkışırken şöyle demiştir. Öyleyse dedi. Sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için ben de onları gözetlemek üzere senin doğru yolunun üzerine pusu kurup oturacağım. Sonra onların kah önlerinden, kah arkalarından, kah sağlarından, kah sollarından sokulacağım. Vesvese verip pusu kuracağım. Sen de onların ekserisini, büyük çoğunluğunu şükreden kullar olarak bulamayacaksın. Araf suresi 16-17 İblis Rabbine karşı çıkıyor ve küfründe ısrar ediyordu. İnsanoğlunu sapıklığa sürüklemeye ve küfre sokmaya çalışıyordu. Kafirler de Allah dileseydi biz küfre girmezdik derler. Halbuki şirkle ısrar edenler kendi eridir. Bunlarla tevbe eden ve tevbesi kabul edilen Adem Aleyhisselam hiç aynı sayılabilir mi? Allah dileseydi bize de hidayet ederdi diyerek günah işlemeye devam edenle Adem Aleyhisselam bir tutulamaz. Biri iblisin yolunda devam ederken diğeri Allah'a tevbe etmiştir. Bu ikincisi başına musibet gelen ve bu Rabbimin takdiridir diyen gibidir. TBD'nin bu sözü söylemesi mümkündür. Adem ve Musa aleyhisselam arasında geçen konuşmayla ilgili hadisin en doğru yorumu budur. Kulların fiilleri de yazılmaktadır. İnfitar Suresi 10-12. ayetlerinde Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar değerli, şerefli katiplerdir. Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. Kaf suresi 18. ayetinde de insan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmaz. Bu yazım kaderle alakalı değildir. Burada amel gerçekleştikten sonra yazılmaz söz konusudur. Ee, Allah azze ve celle ezeli ilim sahibidir. Evvel ilminde veya sabık ilminde olacak şeyleri bilir. O amellerin vukuundan sonra insanları hesaba çektiği ilmiyle her şeyi bilmektedir ve şöyle buyurmuştur. Muhammed Suresi 31. ayetinde. Sizi mutlaka imtihan edeceğiz ta ki içinizden cihad edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz. İnsanlar bizzat kendilerinin yazdırdığı ve meleklerin yazdığı amelleri sebebiyle hesaba çekileceklerdir. Bu yazdırlıkları mizanlarına konulacaktır. İsra 13 14. ayetlerinde her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Her insan yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü hesap defterini önünde açılmış bulacaktır. Şöyle deriz ona: Defterini oku. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin. İlmin ve yazgının mertebelerini inkar eden küfre girer. Mesela sabileri tekvir eden kaderiyenin aşırıları böyledir. Allah izin verirse 3. mertebe yani Allah'ın meşiyeti ve kudretine inanmak, kaderin üçüncü rüknünü haftaya da edelim. E, kader konusunu Allah izin verirse haftaya bitirebilirsek daha başka iman kürmeselerine geçeriz. E, ilim kitabet, meşiyet e, dördüncüsü de irade miydi? Şey, e, meşiyet Allah'ın iradesi e, Estağfurullah İlim, kitabet yani yazı, üçüncüsü Allah'ın meşiyeti, iradesi, kevni iradesi, şer'i iradesi bunların detaylarına geleceğiz. Dördüncüsü de takdiri, kaza, kazanın vuku bulması. Allah'ın yaratması yani. Evet. Bu meselede herhalde Hocam o hadis hani geldi ya ee, Cennetliklerin amelini yapar yapar son anda Evet. Cehennemin amelini yapar cehenneme gider Son anda yazgı onu geçer. Yani Levh-i Mahfuz'daki yazısı onu geçer. Yani Ve... Büyük bir günah mı mesela? Cennetliklerin bir ameli üzerine ölür. Mesela bir küfür sözünü düşün. Ebu Talib düşün mesela. Ebu Talip hayırlı işler işlemişti iman etmedi ama hayırlı işler işledi. Son nefesinde yani şirk üzere yaşamıştı. O. İyi işler yapmış olsa bile bu iyi işlerin ona fayda vermesi mümkün değildi. Çünkü iman etmemişti. Şirk üzereydi. Son nefesinde eğer e, Muhammed aleyhissatü vesselam teklif etti, la ilahe illallah sözünü kabul etseydi Bundan... o zaman kurtulacaktı. Hiç şey, sevabı olmasa da çünkü sevabı daha önceden hiç bir ameli olmasa için işte, amel da. Evet. Için hiç... Daha önceki amelleri hiç geçersiz zaten iman olmadığı Kavretmiş için. Kabul etmiş olsa da yine geçersiz oluyordu. Son, son anda kabul etseydi kurtulacaktı. Kurtulacak ama amelsiz olarak kurtulacaktı. Amelsiz olarak. Buhari'nin e, tevhid babında ki Buhari e, sahihini baplandırırken ilk giriş bölümü iman bölümü. Vahyin başlangıcı sonra iman meselesi. En son bölümü de tevhid bölümü. Tevhid bölümünde şunu ribayet ediyor. Rahman'ın azatlıları... Hadisi diye meşhurdur bu. Rahmanın azatlıları denilen kimselerin Allah cennemden çıkarılmasını emredecek. Bunların La İlahe İllallah sözünden başka hiçbir ameli yoktur denilecek. Sadece La İlahe İllallah olacak bunların diyor. Düşünün bir kimse son nefeste La İlahe diyor ve cennetliklerden oluyor. La İlahe İllallah aslında böyle hafife alınacak bir amel değil. Kişi cehennemden alıp cennete götürecek bir amel. E, Muhis bin Semmi'nin Şöyle anlattığı rivayet ediliyor. E, Muhis bin Semmi, Tabi'in alimlerinden, e, İsrailoğullarından rivayette bulunan birisi, İsrailiyat rivayetlerini yapan birisi. O diyor ki, sizden önceki ümmetler içerisinde bir kimse vardı diyor. Günahkar mı? Günahkar. Bir gün çölde yürürken kendi kendine düşündü. Ben bunca günah işledim. Ne yapacağım şimdi? Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi beni bağışla dedi. O esnada kendisine ecel geldi ve kurtulanlardan oldu diyor. Şimdi bunun benzeri olan, yani bu mananın e, doğruluğuna şehadet eden Kur'an ayetleri ve hadis-i var. Az önce okuduğumuz gibi. Ha, köpeğe su veren e, günahkar kimse. Aynı şekilde bir kadın diyor. Burada bazıları bunu şey yapıyor, farklı yönde kullanmak istiyor. Burada bir ayrıntıyı vermek gerekiyor. Bir kadın diyor, kedi sebebiyle cenneme girdi diyor hadis-i şerifte. Ayşe radıyallahu anh diyor ki, yani bu kadın hani o kediyi ne besledi, yiyeceğini, içeceğini verdi, ne de işte verdi onu kendisi yesin diye. Bunu da yapmadı o kadın diyor. Bu sebeple diyor azaba uğrayanlardan oldu diyor. Ayşe Radiyallahu diyor ki bu kadın diyor aynı zamanda kafir diyor. Bu diyor kafir diyor. Ama şeye gelince şeye gelince e, o çölde susayan adamın işte ayakkabısıyla köpeğe su çıkarması kendi su içtikten sonra çıkıyor bakıyor ki orada diri sarkmış bir köpek. Ona merhametinden dolayı İniyor tekrar, zahmete katlanıyor, ayakkabısıyla e, su çıkarıyor ve e, yaş ciğerini ne yapıyor? Suluyor. Her yaş ciğer sahibinden dolayı ecir vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani onlara merhametten dolayı, yaş ciğer sahiplerine merhametten dolayı ecir vardır diyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir ifade kullanıyor ki yaş ciğer sahibi. Bak sinek demiyor. Bu ifadeden sinek, arı, böcek, haşerat bunlar çıkıyor. Merhametin, hayvanlara merhametin bu noktada belli kesimine, yaş ciğer sahiplerine olduğunu ifade etmiş oluyor. Ondan dolayı ecir. Zarar veren haşratların öldürülmesi caiz. Örümcem örümce öldürülmez diyorlar işte hocam mesela perameniz hani... O, o rivayet bir kere e, sabit değil. Yani Peygamber Aleyhisselatü işte mağaradayken örümceğin yuva yapması, o uydurma bir rivayet. İşte güvercinlerin uçmadığı, bu sahih bir rivayet değil. Yani siyere girmiş pek çok bu tipten zayıf rivayetler var. Mesela o Talal Bedru diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'lerin karşılaşması, o da sahih değil, zayıf bir rivayet. Ama bunlar işte özellikle çağrı filminin e, insanların siyer kültüründe tek kaynağı neredeyse çağrı filmi olmuş. O zayıf rivayetlere, uydurma rivayetlere de yer veren bazı kısaları filme senaryoya katmışlar. O sebeple insanlar bu şeyleri sayı olanlardan daha çok biliyor maalesef. Evet. Subhanakallahum ve bihamdik ve aishadillallahillantawatik ve astaafir kawetu bilik.